Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ecma'in ve rahatım Kardeşler bu hafta göreceğimiz iki isim var Esma husnadan birisi Elhamid diğerisi El-Mecid Hamid ve Mecid 24 ve 35. isimler Hamid, Kur'an-ı Kerim'de 17 yerde geçmekte, Hamid ismi. Onlardan birkaç tane verecek olursak, وَهُدُوا إِلَى الْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاتِ hamid. Onlar sözün en güzeline yöneltediler, hidayet edildiler. Ve onlar, hamid olanın, övgüye layık olan çok övülenin yoluna hidayet edildiler. Hac suresi 24. ayet. Bir başka örnek İbrahim suresi 8. ayet وَقَالَ مُوسَا اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمَّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Allah le لَغَنِيٌّ حَمِيدٍ Musa dedi ki aleyhisselam siz ve yeryüzündeki herkes toptan topluca inkar etseniz muhakkak ki Allah ganidir, çok zengindir hamiddir, övünmeye hamle layık olandır. Bir başka örnek Fussiliyat suresinde 42. ayet La yi'tihil <gülüyor> batulu min beyni yedeyh ve la min halfih tenzilun min hakimin hamid Kur'an-ı Kerim'den bahsederek Allahu Teala onun önünden de ardından da batıl ona gelemez yanaşamaz. O hamid yani hamde layık olan hakim, hikmet sahibi hüküm vericinin katından indirilmedir. Hamid isminin Sözlük manası nedir? Hamde layık olan, hamd edilen, övülen, yüceltilen ama hamd edilen ile şükredilen arasında bir fark var. Hamd edilen aynı zamanda sevilir, sayılır ve tazim edilir. Yani bir insan bir başkasını, övdüğü bir başkasını seviyorsa onu hamd ediyor, yüceltiyor, övüyor demektir. Yoksa hamd kelimesinin manası övmek demek. Yüceltmek demek, Allah övgüyle zikretmek, övgüyle bahsetmek demek. Ama bazen insanlar övgüyle bahsettiği birisi sevmeyebilirler veya kalbine bir tazim beslemeyebilirler. O an o gerekiyordur. Bir menfaat oluşmuştur. Veya bir gereklilik vardır. Ondan dolayı yapıyor olabilir. allah Teala'nın hamde layık oluşu öyle değil. allah Teala bütün kullar tarafından övülür ve bu övülürken de her kul hamd ederken ya sever, tazim eder, büyütür. Onun öyle bir özelliği var. Zıttı da yermek, kınamak, eleştirmek. Sözlük manası neyse, Allah azze ve celle hakkındaki anlamı da odur diye söylüyorlar. Mesela İmam Taberi tefsirinde Bakara Suresi'nde 267. ayet var. Ve alemu en Allah hamid. Bilen ki Allah çok hamde layık olandır ve çok zengindir. Ayetin tefsir ederken orada Hamid lafzına deviniyor ve diyor ki Hamid, Allahu Teala işine olan Hamid, mahlukatının katında kendilerine bahşettiği nimetlere ve lütuflara karşılık övülen kimsedir. Övgüye hak sahip olan kimsedir manası. Mahlukatına sınırsız nimetler lütuflarda bulunmaktadır. Bu lütuflardan dolayı tüm mahlukat katında övgüye layık olanıdır. İnsanlar ne kadar inkar ederlerse etsinler. İnkarcı bahsediyorum. Neticede bu nimetin Allah'tan olduğunu zaten bilirler bunlar. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Yağmur'u kim yaradırır? Allah. Gökleri yerleri kim yarattı? Allah. İşleri kim idare eder? Allah. Kim yarattı? Kim rızıklandırır? Allah. Biliyorlar. Yani. Bu lütufların farkındalar. Bundan dolayı Allah-u Teala'ya hamd ediyorlar. Ama eksik bir hamdları var onların. Allah'a birleyerek hamd etmiyorlar. eş koşarak hamd ediyorlar. İmam Zeccac Tefsirül ül Esma isimli kitabında Hamid ismini anlatırken o diyor, her halinde övülmektedir, övgüye hak sahibidir. Her halinde. Yani kul dardayken de övülmeye hak sahibidir. Bolluktayken de. Kul hastayken de övülmeye hak sahibidir. saat içerisindeyken de. Kul bir musibete duşar olmuşken de övülmeye nahtır. Nimet böyle e, ihya olmuşken de övgü hak sahibidir. Her hal üzere Allah övgü hak sahibidir. Övülmeye şayan olandır, layık olandır diyor. Bu güzel bir açıklama, izah. Hatta bir de Rahimahullah Şebn-i Dua isimli kitabında aynı şeyleri hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. O hamde layık olan hamd edilendir. Her halinde, bollukta da, darlıkta da, sıkıntıda, rahatlık anında da övülmeye hak sahibi olan ve övülmekte olandır. Nitekim bizim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Yaşayarak bize göstermiştir. Hoşuna giden bir şey olduğu zaman Elhamdülillah Diyerek hamd eder Allah'a. Yani Güzel, salih şeylerin Nimetiyle tamamlandığı Allah'a hamd olsun. Hamd ona mahsustur derdi. Hoşlanmadığı, çirkin gördüğü bir şey gördüğü zaman da Yine hamd ederdi. Ne derdi? Elhamdülillahi Ala kulli hal. Her hal üzere, her durumda Allah'a hamdolsun. Hamd Allah'ındır hamdolsun. Hamd Allah evet. Allahu Teala ona hamdü senalar olsun. Daima ona hamdü senalar olsun. Her hal üzere ona hamdü senalar olsun. Hamda layık olan. Övgüye layık olandır. Kulun onu övmesini sever. Onun kadar övülmekten hoşlanan Allahu Teala övülmeyi çok sever. Ve kulların onu övmesinden çok mutlu oluyor ona ziyadesine karşılık övgede layık olan. De zaten layık olan dediğim. Övülmeye hak sahibi olduğu için övülmekten hoşlanıyor. Bazı insanlar övülmeye hak sahibi iş yapmadıkları halde övülmek isterler. Alim Nasr'e bir ayet icin ne var? Yapmadığı şeylerle övülmek isteyenler. Bunlar için ele verici bir azap var. Yapmadıkları bir şeylerle. Yapmış gibi bilinip, duyulup, övülmek isteyenleri. Allah-u Teala kınıyor. İnsanlar içerisinde vardır bu. Çokça vardır. Hatta çok insan bu hastalara duyuşlar olmuştur. Yapmadığı veya katkısı olmadığı bir usta. O şekilde bilinmesiyle övülmek isteyen efendim, veya mükafatlanmak isteyen insanlar vardır. Allah-u Teala her haline Hamda övgüye hak sahibi. Dolayısıyla övülmeyi de çok sever. i̇bn Kesir Rahim da tefsirinde... Hamid olan Allahu Teala'yı bize anlatırken diyor ki tüm fiillerinde ve sözlerinde şeriat yaptığı ve takdir ettiği her şeyde övülmektedir ve övgede hak sahibidir. Tüm fiillerinde yani bir insana musibet verdiği zaman da övülmeye hak sahibi, nimet bahşettiği zaman da övülmeye hak sahibi. Yeryüzüne musibet yağdırdığı zaman da övülmeye hak sahibi, nimetler bahşettiği zaman da övülmeye hak sahibi. Çünkü o ilahtır, ondan başka ilah ve ondan başka Rab yoktur. İbn-i Kayyumrahim Allah da onun Hamid ismini bize anlatırken diyor ki, Hamid ismi fail kalıbında gelir ve bu kalıpla gelen hususlar bir karakterdir, huydur, ayrılmaz bir ahlaktır. Onun ifadesidir. Yani Hamid gibi, Mecid gibi, Efendim Kebir gibi. Bu kalıpta gelen isimler, o sıfatın ihtiva ettiği manalar kimsede bir huydur, ayrılmaz bir parçadır diyorlar. Ne anladım. demek bu? allah Teala'da daima hamde layık oluşu vardı, hali var, bundan sonra da olacak. Onunla değişmez ayrılmaz bir huy, kebir oluşu gibi, Ali yüce oluşu gibi. Mecid, az sonra gelecek, şerefli, şan sahibi, yüksek şerefe sahip oluşuyor gibi, diyor İbn-i Kayyum Allah. Bir başka yerde de o başkaları tarafından övülmese bile, nitekim herkes Allahu Teala'yı hakkınca hamd etmiyor, övmüyor. O övülmese bile hakkınca, övülmeye, hamd edilmeye hak sahibidir, hamd edilmeyi gerektirecek sıfatlara, özelliklere sahiptir diyor başka kitabında. Sadi Rahimullah da gene tefsirinde Hamid ismini bize izah ederken zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde övgüye hak sahibi olandır. Yani bizzat şahsında hiçbir şey yapmasa bile bizzat şahsında övgüye hak sahibi. Fiillerinde yerde ve gökteki her türlü iş onun fiilleridir. O fiillerinde övgüye hak sahibidir. İsim ve sıfatlarında Övgü hak sahibidir, hamde hak sahibidir diyor. Bir başka yerde de Sadi Rahimehullah el Hakul vaadih muvvin isimli kitabında Allahu Teala iki cihetten övülmeye hamdi dimiye layık oluyor. Birincisi, mahlukatı yaratan, rızıklandıran, her türlü nimetleri kullarına sanık sanak yağdıran, musibetleri ve istemeyen durumları kullardan alıkoyan, uzaklaştıran. Ve onların istediği nimetleri bahşeden Allah olduğu için övgüye hak sahiptir. Hamde hak sahiptir. Yani fiilleriyle Allah azze ve celle övgüye hak sahibidir. İkinci açıdan da yüce isimlerine, mükemmel sıfatlarına ve en üstün özelliklerine övgüye şayan olan niteliklerine bağlı olarak o hamde layıktır. Bir, fiillerinden, eylemlerinden dolayı övgüye hak sahibidir. İki, şahsında isimlerinde, fiillerinde, sıfatlarında mevcut olan özelliklerden, üstünlüklerden dolayı hamd hak sahibidir diyor. O zaman kullara düşen şey hamde layık olan Allahu u Teala'yı hamd ederek övmek, yüceltmektir. Hem severek hem tazim ederek. Sahibi göstererek, hürmet ederek. Bunu en güzel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaparak bize şöyle öğretiyor İmam Müslüm'ün sahihinde. Rukudan doğruluğunuza yaptığı bir tesbih adı. Ama çok güzel bir tesip Rukudan doğrulunca biz ne diyoruz? Semihallahü lümen Hamide Rabbena ve ham. Ondan sonra bir kısım var daha var. O arada Eysadü Vesselam'ın uzunca kıldığı namazlar içerisinde yaptığı zikirlerden birisi şu. Allahümme Rabbena lekel hamdu mil Semawati ve mil el ardi ve mil emmâ beynihmâ ve mil emmâ şitte min şeyin bağdû. Öyle kapsamlı bir hamd ki Ey Allah'ım Gökler dolusunca hamd sana ait Yerler dolusunca Hamd sana aittir Gökler ve yerler arasınca dolu olan Her hamd övgü sana aittir Ve bunun dışında senin dilediğin Şeylerin dolusunca Hamd sana ait. Geriye bir şey kaldı mı? Allah azze ve Celle işte böyle hamlederek Övmek lazım Gökler dolusunca Yerler dolusunca, arasındakiler dolusunca ve senin bildiğin şeyler dolusunca. Sen neyi biliyorsan biz bilmiyorsak Bunların dolusunca hamd, övgü sana aittir diye Rabbi Azze ve Celle'yi bize de örnek olacak şekilde hamd ediyor, övüyor. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala da kitabında hamdin kendisine ait olduğunu çeşitli lafızla bize izah ediyor. Mesela onlardan en başta gelen, birinci sırada geleni Elhamdu lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Rahim, yevmettir. Fatiha suresinin Hamd kime aittir? Alemlerin Rabbi. Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olan Allah'a aittir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olan Allah'a hamd ederim. Onu överim, yüceltirim. Onu tazim ederim ve diyebiliriz. Bir başka ayet, Enam suresi birinci ayet. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Allah-u Teala överken kendisini, kendisini överken hamde layık olduğunu beyan ederken, üstün vasıflarını ve hamde layık olması gereken bazı hususiyetleri de belirtiyor. Ney? Gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Hamd, övgü. Bir başka hamd lafzı Kefs suresinin birinci ayetinde Hamd kuluna kitabı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a Kuluna kitabı indiren ve onda hiçbir eksiklik, noksanlık, eğrilik, yamukluk, kusur bulundurmayan Allah'a Sebe suresinde bir başka ayet, birinci ayet Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'a mahsut. Hamd ahirette de Allah'a Ayetin Hem dünyada hem ahirette hamd yüceltilme, övgü Allah'a mahsustur. Bir başka hamd lafzı Fatih Suresi 1. ayette hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder, kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. Rum Suresi'ndeki bir ayet hamd göklerde ve yerde daima ona mahsustur göklerde ve yerde Allah'a mahsustur. Hamd, övdü, yüceltilme, sena edilme, medh edilme. Her hal üzere Allah'a hamd etmek gerekir demiştir. Her hal üzere. Kutsi bir adresi herifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Azze ve Celle'ye musibet anında hamd edenin mükafatını bize beyan ediyor. Allahu Teala ile melekler arasındaki bir konuşma. Ölüm melekleri bir insanın çocuğunu vefat ettirdiği zaman Evladının canını aldığı zaman Allahu Teala o ölüm meleklerine sorar. Kulumun yavrusunu mu aldınız? Ya, evet derler. Peki kulumun, gönlümün meyvesinin canını mı aldınız? Çocuk kulun neydir? Gönlünün meyvesidir. Onun canını mı aldınız? Evet derler melekler. Bunun üzerine peki kulum ne dedi? Onun evladının ruhu çıktı zaman o ne dedi, nasıl bir tepki gösterdi diye sorar. Bildiği halde. iyi bildiği halde. O zaman melekler derler ki sana hamd etti. Elhamdülillah ala kulli hal. Manalarına. Sana hamd etti ve isterica yaptı. Yani inna lillah ve inna aleyhi raci dedi. Dediği zaman melekler allah Teala o zaman der ki derhal kulum için cennette bir ev, köşk yapın ve adını da Beytül Hamd koyun. Hamd evi. Hamd köşkü koy. Niye? Çocuğu olduğu halde Allah'a hamd ediyor isyan etmiyor, sorgulamıyor, suçlu aramıyor. Ne yapıyor? Allah'ın verdiği emaneti Allah geri aldı diyor. Bunu bilincinde, bunu fark etmiş. Diyor ki ey Allah'ım sen emanet olarak vermiştin. Emanetini şimdi geri aldın. Vermişken hamd sana mahsustu. Hamd diyorduk, Almışken de sana hamd ediyoruz. Diyebiliyor. Bu olgunluğu gösterebiliyorsa Allah öyle bir şeyleri Müslümanlara nasip etsin. O zaman allah Teala ona köşk inşa cennette. Hamd evi. Sena evi. Hamd isminde. Bir insanın başına gelebilecek en büyük musibet evlat kaybıdır derler. Maldan, mülkten veya başkasından daha öte evlat kaybıdır derler. Burada özellikle buna vurgu var. Yani evladını bile kaybettiğin zaman Allah'a hamd edersen Allah karşınız ziyadesi verecek. Bunun dışında, bunun altındaki her türlü musibet içinde bu geçerlidir tabi. Ney geçerlidir? Musibet anında Allahu Teala'ya hamd etmek, musibette de Allahu Teala'yı hamd ile anmak, övmek geçerlidir. Karşılık Allah azametinden dilerse verir, dilemezse vermez. Bir de Allahu Teala'yı hamd etmemiz, hamd ile zikretmemiz bize Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde de telkin edilen ve bu husus teşvik edilen bir durumda. Mü'min bir ayet var. Günahının bağışlanmasını iste ve akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Ne zaman? Ne zaman olursa? Serviste işe giderken, evde çevirme izin yatağında uzanırken, koltuğunda dinlenirken, efendim, ne zaman fırsat buluyorsun? Rabbini hamd ile tesbih et. Sırf bu maksatlı Allah'a en sevimli olan sözü bize Peygamberimiz Aleyhisselatü göstermiyor diyor ki Subhanallah ve bihamdihidir. Allah'ın en çok sevdiği söz onun tesbih edilmesi ve tahmid edilmesidir. Subhanallah ve hamd ile onu överek Allah'a tesbih edelim. Noksanlıklardan veri yıkarılır. Kim günde yüz defa Subhanallah ve bihamdihi derse deniz köpüğü kadar dahi olsa günahları bağıştırır bir başka hadis. Allah Azze ve Celle ne kadar seviyor bu sözü? lafı. Bu sözcüğü ki kulunun günahlarını seviyor. Deniz köpüğü kadar olsun. Deniz köpüğü kadar olsa bir çokluktan kinaye ne kadar çok olursa olsun. Küçük günahları bağışlar. Sübhanallahi ve bir hamdihi. Ne kadar? Yüz sefer. Dediğimi karşılığı günahların bağışlanması şeklinde. İmam Müslim'in sayında bir başka hadis. Temizlik imanın yarısıdır. Abdest. İmanın yarısıdır. Elhamdülillah lafzı, sözcüğü, mizanı, teraziyi doldurur. Ve subhanallahi velhamdülillah sözü ise göklerle yerin arasını doldurur. Subhanallahi velhamdülillah Subhanallah ve elhamdülillah lafızların beraber zikredilmesi. Göklerle yerin arasını doldurur. Sadece elhamdülillah mizanı doldurur. Ona Subhanallah da kattın mı göklerle yerine arasını dolduruna kadar faziletli güzel bir iş yapmış olursun. Bizin Ayet abi. Bunlar ne için söylüyorum? <gülüyor> güzel yapalım diye. Yoksa duyalım, öğrenelim. E bilgi hazinemizde böyle biraz bilgi kırıntısı kalsın diye değil. Çünkü bilgi e, amel etmek içindir. Günde yüz defa Sübhanallahü ve bir hamdihi diyelim kardeşler. Sabah ve akşam Allahu u Teala'yı hamdıyla tesbih edelim. Nedir hamdıyla tesbih etmek? <gülüyor> Sübhanallahü ve bir hamdihi demek. Veya Sübhanallahü ve Elhamdülillah demek. Bunların dışında birçok hamd lafzı var. Kişi yemek yiyince Elhamdülillahüllezî et amennî hâdâ ve razaqanîhî min gâyri havlin min yevelâ kuvvet derse Allah onu günah, günahlarına bağışlar. Elhamdülillah neye Elhamdülillah diyor? Yemek yedi. Yedi yemekten sonra Allah'a hamd ediyor. Bir başka hadis, kul yediği ve içtiği şey ne olursa olsun, ondan sonra hamd ederse onun hamdi yediğine içten her türlü nimetin daha değerli, daha üstü. Allah ikram ediyor, yeme imkanı bahşediyor, yiyecek ağız veriyor. Efendim sonra da buna hamd ettin mi, onunla Allah'ı övdün mü, senden razı oluyor, hoşnut oluyor, sana ziyadesle karşılıyor. En önemlisi de, hoşlandığımız şeylerde de hamd ettiğimiz gibi hoşlanmadığımız rahatsız olduğumuz, temenni etmediğimiz şeylerle karşılaştığımız zamanda Allah'a hamd. Et. Bunu Allahu Teala bizlere alışkanlık haline getirebilmeyi nasip etsin, aziz Bu önemli. Zaten insan nimet anında hamd ediyor efendim. Önemli olan musibet anında, sıkıntı anında, darlık anında Allahu Teala'ya hamd edebilmek. Peki biz bu hamid ismini iyice kavrar ve özümser isek bunun etkisini olması gerekir? Bir defa muazzam bir sevgi oluşması. Çünkü hamde, övgüye layık olan bir tek o. Bunu gene insanlar nazarında ve kıyaslayarak anlamaya çalışalım. Bazı insanlar vardır. Beceriklidir mesela. Anlayışlıdır mesela. Basiretlidir. ileri görüşlüdür mesela. Cesurdur mesela. İnsanları kendine göre öne alır. İnsanların menfaat için çabalar mesela. Bu insanlara karşı insanlar sevgi beslerler. Muazzam bir sevgi besler. Onu överler kıyabında yüzüne karşı da överler, gıyabında da överler. Hamd ederler. Hem sevdi hem övdü. İşte bunun da hamdtır. Teala bunlara kıyaslanamayacak niteliklere ve lütuflara sahip. Allah Azze ve Celle'ye kıyasla. Çok basit özetlere sahip kullar için biz hamd ediyorsak, senada bulunuyorsak, Alemlilerin, allah Allahü Teala'nın mutlaka hepsinden daha muazzam bir yüksek sevgiye ve hamde, hak sahibi olduğu ortaya çıkar. Bunu yaparsak bu da bizim onun karşısında ihlas olmamız gerektirir. Hayal olmamızı, ona karşı isyan etmekten hayal etmemizi gerektirir. Emirlerine e, yerine getirerek uyumayı, yasaklanmaya sakınmayı gerektirir ki bu şekilde itaat ederek Allahu Teala'ya yakın olma çabasına girmemize gerekmiyor. Birincisi bu. ikincisi de Allah Azze ve Celle'yi çokça <gülüyor> hamd ile anmak, zikretmek, ona şükretmek, onu tahmin ederek, övmek, yüceltmektir. Hangi durumlarda, hangi zikirler yapılır, hangi durumlarda hamd edilir? Hiçbir fırsatı kaçırmamaya çalışarak olabildiğince allah Teala'yı hamd etmeye, onu yüceltmeye, onu severek, tazim ederek övmeye çalışmamız gerekir. Hamid ismini iyice kavrayabiliriz Evet. Üçüncüsü de gerek zatında, gerek sıfatında, gerek isimlerinde, gerek fiillerinde övgünün tamamına hamd en layık olan allah Teala olduğunu mutlak olarak bilmek ve buna inanmak, teslim olmak gerekir. Çünkü onun her türlü fiilinde bir hikmet var. Her türlü fiilinde, her türlü takdirinde, bize vahşettiği kaderinde bir hikmet var. Adalet var, ihsan var, ikram var, lütuf var her şeyi. Yani musibet gönderdiği zamanda. Efendim, istediklerimizi vermediği zamanda, verdiği zamanda. Hamid ismi, Hakim ismiyle birlikte kullanılıyor. Mecid ismiyle birlikte kullanılıyor. Aziz ismiyle birlikte kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Gani ismiyle birlikte kullanılıyor. El-Veli ismiyle birlikte kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bugünkü göreceğimiz Rabbimiz Tebakefe Teala'nın ikinci ismi el mecid Mecid ismi Kur'an-ı Kerim'de iki defa geçiyor. Birisi Hud suresinde, birisi Buruc suresinde. Hud suresindeki ayet: "Kalu etacebîne min emrillah rahmetullah ve berekatuhu aleyküm ehlen beyt innehu hamidun mecid." Meleklerin İbrahim Aleyhisselam'ın ev halkına gelerek onlara selam vermesi ve onları Rahmet ve bereketlerle övmesini hikayeden bir ayet. Ayetin sonu muhakkak ki o hamde layık olandır ve mecid olandır. Yani iyiliği bol, şan şerefi yüksek olandır. Hüruç suresinde de Rahman Rahuul ve duudun arşın mecid buyuruyor Allah Teala kendinden bahsederek o çok bağışlayandır, çok seven ve sevilendir ve duud o arşın sahibidir ve meciddir. Yücedir. Ehsane bol olandır, şerefi yüksek olandır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> iki yerde mecid ismini Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak da zikretmiş. Şerefi yüksek Kur'an-ı Kerim. Şanı yüksek, nütfu bol Kur'an-ı Kerim manasında iki yerde kelam olan Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmekte. Kaf suresi 1. ayet. Kaf ve Kur'an-el Kaf şerefli Kur'an'a Lütufla dolu, ikramla dolu Kur'an'a and olsun ki diye Teala. Kur'an'ı överken gene Buruç suresinde şerefli Kur'an'dır o. O levhî mahfuzdadır diye buyuruyor. Mecid ismini hem kendisi için kullanmış Rabbimiz Tebakü Teala hem de kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e sıfat olarak kullanmış. Tercüme ederken de manasını söyledik. Mecid çokluk ve genişliği ifade ediyor. Şan ve şerefte, ikramda, cümletlikte, celalde genişliği ifade Şanı yüksek olan, celali yüksek olan, ikramı, cömertliği çok olanlara mecid deniyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle hakkındaki manası da el-ezherin dediğine göre fiilleriyle şan ve şerefe sahip olmuş. Yarattığı insanlar azametinden dolayı onu yüceltmiş. Onu şan ve şerefe sahip olarak kabul etmiş. Verdir diyor. bir ikramı bol olandır. Diyor. Mecid ismini anlatırken. İbn-i Allah da şeref övgü ve medhe sahip olan demektir. Fiillerindeki menfaatler çok, hayırı çok ve devamlı olduğu için o mecid diye kendisini nitelendirmiştir diyor İbn-i Rahimehullah Rahimullah. Hayır fiilleri çok olan kimse demektir aslında. Şeyh Said Rahimullah da büyüklük, azamet ve yüzelik sıfatlarına sahip olan demektir. Diyerek mecid ismini ifade etmiş. Bir başka yerde de Allah Teala sahip olduğu sıfatlardan her birisiyle yüce bir şana sahiptir diyor. Namaz Fatihasız olmaz. Bir kutsi hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Teala'dan naklederek diyor ki: Fatiha Suresi'ni kulum ile aramlı ikiye ayırdım diyor. Allah Teala. Yarısı benim içindir, yarısı kulumun içindir. Ökülüm için olan ona aittir. Ne verilecektir diyor. Nedir? Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman Allahu Teala gökten kulum bana hamd etti beni övdü der Hamid isminin gereğini yaptı der yani. Rahim dediği zaman kul kul beni övdü yüceltti der Allahu Teala Maliki dediği zaman kul Allahu u Teala da kulum beni mecid etti yani şerefimi yükseltti der İyâke budu ve iyâke nesteayin Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bunda kulumun istediği vardır. Yani Allah kulu tarafından yüzeltildi, yükseltildi. Ona kulluk yapıldı, zikredildi. Ondan yardım isteyeceğiz. sadece ondan yardım isteyeceğiz. dile getirdi. Ona da yardım vardır der. Ondan sonra ihtilal sırata mutlaka itibaren de dostluğu yola bizi hidayet et. Sıra lezine enamti aleyhim, gayril mevzubi aleyhim ve Kendilerine ikramda bulunanların yoluna, gaza belirenlerine dalalette olanların yoluna değil. Kısım söylediği zaman da kuluma istediği vardır diyor allah a. Ama bu Fatiha'nın gerek içeriğine, gerekse Allah nazarındaki değerinden dolayı karşılığına pek vakıf değiliz. Namazlarımızın genelinde pek vakıf değiliz de maalesef. Özellikle Fatiha suresinin okunmasına Allahu Teala büyük karşılık vardır. Kul Allahu Teala'yı övüyor, farkında değiliz. Yüzeltiyor. Farkında değiliz. Temcid ediyor. Şerefini yükseltiyor. Farkında değiliz. Bunu niye hatırlatıyorum? Özellikle <gülüyor> her namazda olması gereken, okunması gereken Müsure Fatiha ve üstüne basılarak, hakkı verilerek, tezvitle, tertille okuyarak ve manası düşünülerek, manasını ezberlememiz gerekiyor. Manası düşünülerek okunursa Allahu Teala buna e, hadiste, kudüsiyatiste geldiği gibi karşılık verecektir. İmam Müslim'in sahilinde geldiği gibi. Bir de mecid sıfatını Allahu Teala Kur'an için kullandı demiştik. Ne için? Kur'an çünkü şereflidir, değerlidir, hayırı, lütfü, ve keremi boldur. Kur'an ilimleri ve ikramları ve maksatları, dünyevi maksatları ve uhrevi maksatları ihtiva etmektedir. Bundan dolayı Allahu Teala kendi ismiyle, kendisine mahsus olan sıfatla kelamını sıfatlandırmıştır. Öyle ki bir hadis-i şerifte geldiği üzere muhakkak ki Allah bu kitapla bazı topluları yüceltir, bazılarını alçaltır hadis-i şerifi gereği. Kur'an-ı Kerim ile Allah bazı insanları veya topluları yüceltir, fazileti yapar, bazen da zelil yapar, alçaltır. Ne için? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin hükümleri var, Allahu Teala'nın beyanları var, kullardan istekleri var, beklentileri var. Dünya ve ahiret masahatının tamamı Kur'an-ı Kerim'e bildirilmiş. Bundan dolayı mecid bir kitap. Kim bu Kur'an'ı anlar? Tabi ki anla tahsil etmek lazım. Tahsil eder, anlar ve gereğince davranırsa Allah o kulu veya o topluluğu yüzerdir. Bunun örneği şudur. Ömer Efendi i Hattab radıyallahu anh halifeyken Mekke'ye vali olarak Nafi bin Harisi atıyor. Mekke'nin valisi yapıyor. Kimi? Nafi bin Haris. Ancak Ömer radıyallahu anh Usfan bölgesinde valisinin karşısında görünce şaşırıyor. Yerine kim bıraktın Mekke'ye diyor. Kimi vekil olarak bıraktın? O da İbni Ebza'yı bıraktım diyor. İbni Ebza diye isim bıraktım. Kimdir peki bu İbni Ebza? İşte o falancaların azatlı kölesidir diyor. Mekke şerefli insanların yaşadığı bir coğrafya, onların başına azatlı bir köleyi vali vekibi olarak bırakmış, vali. O zaman Ömer rad. tabii kızıyor buna. İyi de bir azatlı mı memur ettiğin senin Mekke ahalesinin başına? Kale azatlısı netice O da diyor ki ama, bu azatlıdır ama Allah'ın kitabını çok güzel okur, bile bütün farzları bilir. Kur'an-ı Kerim'de beyan eden bütün farzları bilir diyor. O zaman Ömer R.A. diyor ki ha, Resulullah sellemin söylediği buymuş demek ki diyor. Allah kendi kitabıyla bazı tutkuları düzeltir, bazılarını zelil Yani bir köleyi, azatlı bir köleyi Mekke'nin şereflendiğinde vali yapan şey onun Kur'an-ı Kerim'i bilmesi ve gereğince amel etmesi. Bilmek ve amel etmek direkir. Ezberlemek, Kavramak, özümsemek ve hayata yansıtmak gerekir. O zaman Allahu Teala ne yapacaktır? Aziz yapacaktır o zelil bile olsa. Allahu Teala onlardan yapsın. Üzere. Teala. Mecid isminin bunu özümseyerek iman etmenin etkileri nelerdir? Birincisi, ikramından, nütfundan ve rahmetinden dolayı allah ve Teala'ya duyulan muazzam bir sevgi. Bu sevgiyle kul Allah'a bağlanır, ihtiyaçlarını ondan ister, sıkıntılarının gidermesini ondan temenni eder ve mahlukata bel bağlama sadece Allahu Teala'ya bel bağlar. İkincisi Allah Azze ve Celle'nin şanını yüceltmek. Çünkü mecid şanı yüceltmeye hak sahibi olan, şanı yüceltilen demektir. Dolayısıyla kul onu dille zikreder, tesbihatlarla onu över güzel isimlerle ondan dilekte bulunarak onun şanını yüceltir. Üçüncü olarak da Allah Azze ve Celle'ye mecid olan allah Teala'ya itaat ederek, rızasını arayarak masiyetlerden ve gazatlandırılacak şeylerden kaçınarak ona yakın olmaya çalışır ve bu şekilde dünya ve ahiret şerefini elde etmeye eder. Kulun dünyada ve ahirette şeref sahibi olabilmesi için iman etmesi ve Rabbine hakiki kulluk etmesi gerekir. İzzet, üstünlük, şeref Allah'a aittir, Resulü'ye aittir ve iman edemezler. İman edenler içerisinde tabii ki Allah'a hakkınca tazim ederek, kulluk yaparak takva sahibi olan kimselere aittir. allah Teala bize onlardan yapsın Harim. Azze ve Celle. Hamid olan allah Teala'yı hakkınca hamd ederek övebilmeyi Rabbimiz bizlere nasip etsin. Mecid olan Allahu Teala'yı e, hakkınca temcih edip yüceltmeyi, edilmeyi ve güzelce zikredebilmeyi ve rızasına uygun işler yapabilmeyi üzere. Azze ve Zülle nasip, esinlik olayda estersin. Sefaneke Allah'a hüme ve bihamdik. Aşad ve la ilahe illa an. Estağfirullah ve la tuvala illa an. Akhiru dağlanan.